cenneti isteyen dünyadan fedakarlık yapacak tıpkı dünyayı isteyen cennetten fedakarlık yaptığı gibi çünkü hem dünya hem cennet bir elimde dursun bir ahiret, ahiret yedeği olarak öbür elimde dursun dedirtmiyor Allah kimseye ashab-ı kiram örneğini çok iyi bir şekilde tahlil edebiliriz İşte ashab-ı kiram senelerce Kur'an eğitimi görmediler hadis eğitimi görmediler hatta siz de hadisi şerif dinlerken görüyorsunuzdur koca koca sahabiler bir hadis dinliyorlar aa böyle miydi bu diyorlar 20 sene Müslüman olarak Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kalmış ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz o hadisi söylediğinde okurma bahçesinde çalışıyormuş zavallı. onu duymamış akşam kursları da yok akşam kurslarına gidip eğitim görmek de yok üç gün boş kalınca o üç günü haydi cihada diye salmış Efendimiz Aleyhisselam ya bahçesinde ya cihatta ya da şehit olmuş başka alternatifleri yok ama en başta büyük putu dünya putunu bir kenara atmayı becerince bütün kapılar açılmış olan öyle koca koca sahabiler peygamber duasıyla da müslümanlıklarında yükselmediler eğer peygamber aleyhisselamın duasıyla olacak olsaydı bu, herhalde Ebu Talip o dualar sayesinde peygamberden sonra en büyük adam olarak ahirete giderdi. Bilakis Kur'an ne diyor? Öyle dua etmekle değil bu işler diyor. İnneke la tehdi men Öyle değil. Bu adam dirayet gösterecek, ben dünya putunu atıyorum diyor.